Gezegenin geleceği. Günlük çevre ve ekoloji haberleri. Hazırlayan Mesuna Uygar Özeski. Bugün 9 Ağustos. 1945'te Şişman Adam adı verilen atom bombasının Nagasaki'ye atılmasının 65. yıl dönümü. Dünya Savaşı'nın son günlerinde 6 Ağustos 1945'te Hiroşima'ya atılan Küçük Çocuk adı verilen atom bombasının ardından geldi. Nagasaki'de 74 bin kişi hayatını kaybetti ve binaların %36'sı tamamen yok oldu. Yıllar geçtikçe etkileri devam etti. 2007'de Nagasaki Belediyesi'nin resmi listesine göre o an öldürülen veya daha sonra atom bombasının etkisiyle ölenlerin toplam sayısı 143.124'e ulaşmıştı. Yayılan radyasyonun etkileri ise hala sürüyor. Bugün dünya hala nükleer tehditinin altında ve son günlerde bu tehdit artıyordu. Son 130 yılın en sıcak yazını yaşayan Rusya'da, 144 bin hektarlık alana yayılan ve 48 gündür süren orman yangınları kontrol altına alınamıyor. Dumanlar yeryüzünden 15 bin metreye kadar yükseldi. Bryans bölgesinde 1986'daki Çernobil nükleer faciasından kalan radyoaktif madde birikimi bulunuyor. Bilim insanları yeni bir nükleer facia yaşanmasından çekindiklerini belirterek, yangın radyoaktif madde birikiminin bulunduğu bölgelere ulaşırsa Çernobil küllerinden doğabilir Diyerek tehlikeye dikkat çektiler. Ukrayna'nın Kiev kentindeki Çernobil santralinin 4 numaralı reaktörü 26 Nisan 1986 günü patlamıştı. Faciada Hiroshima ve Nagasaki'ye atılan bombaların 100 katı kadar radyasyon havaya karışmış ve kazada resmi açıklamalara göre 31 kişi, Dünya Sağlık Örgütü'nün verdiği bilgilere göre ise 4000 kişi hayatını kaybetmişti. Gayri resmi bilgiler bunun 90 bine ulaştığını söylüyor bugüne kadar etkileriyle ölen insanların. Radyoaktif bulutlar rüzgarın da etkisiyle Güney Afrika'ya kadar ulaşmıştı. Türkiye'de de Trakya ve Karadeniz'de etkileri görüldü ve görülmeye devam ettiği de söyleniyor. En azından daha yeni, unutulmuş bir radyoaktif çay mezarı ortaya çıkarılmıştı üniversite kampüsü içerisinde. Kuzey kutbundan önceki gün son 50 yılın en büyük buzulu koptu. Grönland'dan kopan 260 kilometrekarelik buzdağı Vatikan, Liechtenstein, ve Maldivler gibi ülkelerden daha büyük. Galata Kulesi'nin yüksekliğinin yaklaşık 6 katı yani 190 metre kalınlığında ve 260 kilometrekare genişliğindeki kütlenin karaya çarpabileceği ya da Nares Boğazı'nı kapatarak deniz trafiine zarar verebileceği açıklandı. ABD'deki Delaware Üniversitesi'nden Profesör Andrew Munchow buzdağının kopmasında son haftalardır görülen kavurucu sıcakların da etkisi olduğunun ama bunun henüz netleşmediğini söyledi. Yapılan araştırmalara göre 2010'un ilk 6 ayı dünya tarihinin en sıcak dönemi olarak tarihe geçti. Buzdağının ABD'ye 120 gün yetecek kadar tatlı su barındırdığı açıklandı. 1962'den beri Anakara'dan ayrılan bu en büyük buzul adası olarak tespit edildi. Grönland ve Kanada arasındaki Nares Boğazı'na doğru da şu anda ilerlemeye devam ediyor. Greenpeace'in bölgede bulunan araştırma gemisi ise ilk fotoğrafları bütün dünyayla paylaştı ve Greenpeace verilerine göre buzul biraz daha küçük, 87 km2 şu anda. Tabii ki yine dev bir buzul bu. Meksika'nın Cancun şehrinde Aralık ayında yapılacak Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'na hazırlık için Almanya'nın Bonn şehrinde gerçekleştirilen 5 günlük hazırlık toplantısı sonuçsuz bitti. Pazarlıklar konferansın asıl konusu olan sera gazlarına takılı kaldı. 4 ay sonra Cancun'da gerçekleştirilecek Birleşmiş Milletler İklim Konferansı'nda yeni bir dünya iklim anlaşmasına artık varılamayacağı düşünülüyor. Buzlar kopuyor, zaman daralıyor. Birleşmiş Milletler İklim Sekreterliği ve Meksikalı yetkililer aralıktaki iklim zirvesinde hiç olmazsa parça anlaşmalardan oluşan ve daha sonra büyük anlaşmaya temel oluşturulabilecek bir paketin çıkarılabilmesini istiyor. Çevre örgütleri Bond'a yapılan Birleşmiş Milletler toplantısını eleştirerek gösterilen yavaş temponun Cancun'daki zirveyi olumsuz etkileyeceğini savundular. Cancun'dan önce son olarak Ekim ayında Çin'in Tianjin şehrinde yeniden bir hazırlık toplantısı yapılacak. Greenpeace Uluslararası İklim Politikaları Bölüm Yöneticisi Martin Kaiser, Bond'daki görüşmelerin Cancun'dan kapsamlı bir iklim anlaşmasına varılma ihtimalinin sıfır olduğunu gösterdiğini söyledi. Ancak dünyanın... Artık ayak sürmeye dayanma gücü kalmıyor. Pakistan'daki say felaketi 1600'den fazla can aldı. 14 milyon kişiyi etkiledi. Sayısız ev tahliye edildi. Milyonlar sokakta kaldı. Ülke son 80 yılın en büyük say felaketinin yaralarını sarmaya çalışırken bir de üzerine yine yağmur yağdı. Ülkenin güneyindeki Sindh eyaleti kırmızı alarmda. En azından 150 bin ev boşaltıldı. Pakistanlılar yanlarını alabildikleri eşyaları ile evlerini terk ediyor. Yağışlar yardım çalışmalarını da olumsuz etkiliyor. Engebeli bölgelerde köprüler sel yüzünden yıkıldığından yardımlar helikopterlerle ancak mağdurlara ulaştırılıyordu. Ancak kötü hava koşulları sebebiyle şu sıralar helikopterlerde kalkamıyor. Selin bilançosunun ağırlaşmasından endişe ediliyor. İklim değişikliğinin ciddiye alındığı yeşil ve barış dolu bir dünya için sağlıcakla kalın.